Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Azap ve kaygu tartıda ve ölçüde hile yapanlara olsun Ki onlar insanlardan alırken ölçüyü tam yaparlar Onlara vermek üzere tartı ölçükleri zaman eksiltmeye giderler Peki bunlar kendilerinin diriltileceğini sanmıyorlar mı? Çok büyük bir gün için bir gün ki insanlar alemlerin Rabbi huzurunda kıyama geçerler. Hayır iş düşündükleri gibi değil. Rezilliğe batmışların kitabı karanlık ve pis bir çukurun siccinin ta içindedir. Siccinin ne olduğunu sana gösteren nedir? Rakamlandırılmış bir kitaptır o. Vay haline o gün yalanlayanların. Onlar ki din gününü yalanlarlar. Onu ancak her şımarıp azmış, günaha batmış olan yalanlar. Ayetlerimiz ona okunduğunda, daha öncekilerin efsaneleri verir. İşin esası o değil. Onların kazanmakta oldukları, kalplerinin üstünde pas oluşturmuştur. Hayır, onlar o gün Rablerine karşı tam bir şekilde perdelenmişlerdir. Sonra onlar mutlaka cehenneme dalacaklardır. Sonra da, işte budur, o yalanlamakta olduğunuz şey denilecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilik sergileyenlerin kitabı, İlliyun'da en yüce burçlardadır. İlliyun'un ne olduğunu sana anlatan nedir? Rakamlanmış bir kitaptır o. Yaklaştırılmış olanlar tanıklık eder ona. İyilik sergileyenler büyük bir nimetin tam içindedir. Koltuklar üzerinde seyrede varlar Yüzlerinde nimetin sevinç parıltısını izlersin Katıksız, damgalı bir içecekten içirilirler Ki sonu bir misktir İşte yarışanlar böyle bir şey için yarışsınlar Onun katkısı teslimden en yüce, en seçkin olandandır Bir kaynak ki iyice yaklaştırılmış olanlar içerler ondan şu bir gerçek ki suça batmış olanlar iman sahiplerine gülerlerdi. Onların yanlarından geçerken birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Ailelerine döndüklerinde gülüp eğlenmeye koyulurlardı. İnananları gördüklerinde şunlar var ya şaşkın sapık bunlar derlerdi. Oysa ki kendileri İnananlar üzerine bekçi gönderilmemişti. İşte bugün iman sahipleri küfre batmışlara gülüyorlar. Koltuklar üzerinde seyrediyorlar. Nankör kafirler yapmış olduklarıyla ödüllendirildiler mi?